seçilmek hususunda kalbinden geçen herkesten daha üstündür dedi sonra Hazreti Ebu Bekir Osman bin Affan'ı huzuruna çağırdı ve Ömer hakkında ne düşünüyorsun dedi Osman sen Ömer'i hepimizden daha iyi tanıyorsun diye cevap verdi Hazreti Ebu Bekir ey Ebu Abdullah buna rağmen fikrini söyle dedi Osman Ya Rab bizi muayeze etme onun hakkında bildiğim şudur onun içi dışından daha hayırlıdır ve bizim içimizde onun benzeri yoktur dedi bunun üzerine Ebu Bekir Allah